Merhabalar İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Bugün yine bir konuğumuz var. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Erkan Saka hocamız konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni medya çerçevesinde en geniş anlamıyla konuşacağız. Muhtemelen yine bir program yetmeyecektir bize. Birkaç program öyle pehlivan tefrikası halinde devam edeceğiz gibi geliyor. Ee, ama bu konulardan sorumlu bakan olarak ben e, topu Gökhan'a atmak istiyorum. Evet e, program ismini bir program yetmez ki evet, diye evet. çevireceğiz. Şimdi e, öncelikle e, bakan olarak söyledin. İdris ba Naim Şahin. Gibi oldu evet Allah mafaza. E, yeni medya konusundan e, bahsetmeden önce yani daha böyle bir şey ortaya atınca hani bunun yeniliği nerede? Ya da e, bunun yeniliği üstüne nasıl konuşabiliriz gibi sorularak da geliyor. Niye vallahi, yeni? Vallahi yani bu bir e, geçici bir dönem olarak görüyorum bunu. Hani e, hani bir süre sonra herhalde yeniliği kalmayacak ama e, ne bileyim en azından 20 yıldır falan kullanılan böyle teorik olarak da kullanılan ve kullanıldığı zamanda bir şey ifade eden bir kavram. Yani muhtemelen her medya için bir yeni medya lafı kullanıldı ama hani böyle kavramsal olarak... Daha öncekilere işte sinema, gazete dendi ama yeni medya denmemişti bizzat. Ben O bakımdan ama hani ben çok bir süre sonra bitebileceğini düşünüyorum yani kavramı. Çok da öyle çok da takılmıyorum ama şu anda bir şey ifade ediyor. O yüzden de hani yeni medya lafını kullanmaya devam ediyorum. Ama belki bazı bakımlardan da cidden tüm diğer medyalardan farklı olabilir. Şimdi herhalde onu da konuşacağız. Bununla beraber muhtemelen her medya çıktığında da ee, ...öncekilerden çok farklıydı herhalde denmiştir. Ee, yani o yüzden böyle o perspektifi korumaya da çalışıyorum bir taraftan. Bazen yeni bir şeyin çıkışı çok heyecanlandırıyor hepimizi. Ve hani e, ki bu medyanın çıkışını, hani internetin kamusallaşmasını bizzat şahit olduk. Ama e, göreceğiz sonuçları. Benim aklıma bir kitap ismi geliyor bu. Yani iki şey geliyor bununla ilgili. Birincisi bir Always Already New diye bir kitap vardı sanırım... Ee, Dizacit Almanı'da herhalde. Orada tam söylediğiniz şey yani... Zaten e, hepsi vaktiyle yeniydi ve hepsinin için bu yeni bir şey var. E, Hı -hı. Lafı hep kullanılmıştı. Ya da <gülüyor> 110 tele geliyor işte televizyon için radyonun resimlisi diyorlar diye. Yani neyi yeni? hani Herkes e, teknoloji yeniliklerle beraber üstüne eklenenler üstüne e, çok şey söylenebilir. Ama... E, Gerçekten e, burada şöyle bir ayrımdan bahsedebilir miyiz? E, kitle iletişimi, iletişim medyasıyla ile bunun arasında en azından e, daha demokratik katılım noktasında ve kullanıcıların katılım noktasında bir fark var. En azından e, burada bir farktan bahsedebiliriz. Ama bunun bir, burada düşünme, te, düş, bir tehlikeli, te, pardon konuşamadım ben, e, ne diyeyim? Teknolojik determinizm tehlikesi var burada. Evet, evet. Ya, biraz belki yani şöyle e, bu özellikle tabii internet hepsinden daha da güçlü bir şekilde geldi bir de dalga dalga geliyor işte hani birazdan da belki bahsederiz web 1 web 2 diye hani böyle evreleri var ve her evresinde böyle yeni e, şeyler vaat ediyor. O yüzden de hani determinizme düşmek e, daha da kolay e, bu medyada ama e, sanırım biraz da ders alındı hani televizyonda ilk çıktığında böyle küresel köy falan lafı onun için kullanılmıştı bildiğim kadarıyla. ...ya da bir sürü vaatle gelmişti ama hani şöyle durduğu yerde otomatikmen böyle bir demokratikleşme olmuyor yani onu artık zaten 20 yıllık şöyle hikayesini bile gördük Hani büyük katkısı var ama yani olay gerçekten hani o determinizme düşmeden açıklanmalı yani şimdi internet bir şekilde yeni medya kullanıcıları otomatikmen daha bilgili olmuyor daha çok üretmiyor falan hani böyle bizzat işin içinde de olunca hani çeşitli katmanlarda onu görüyorum onun için bunu döneceğiz tekrar bence herhalde ama hani şey olarak o deterministik tarafta hani ona çok dikkat etmek lazım. Çok şey vaat ettiği için hemen düşebiliyoruz ona. Ee, Valla dediğin gibi yani bilmiyorum hani başka şeylerde sıralanabilir ama... Yani ...beni en çok heyecanlandıran ve bence en büyük yeniliği bunun... ...diğer bütün eski medyalardan farklı olarak hani sıradan kullanıcıyı, işte izleyici, okuyucu, audience yani İngilizcesi ne diyorsak... ...onu ilk defa e, üretici haline getirebiliyor... ...potansiyel, yani potansiyel değil... ...hani pratikte de... E, ...ortalama her vatandaş... E, ...kendi yayınını yapmaya başlayabiliyor... E, ...bu bakımdan... ...diğer tüm medyalardan farklı... ...hatta şöyle aslında... internet ilk çıktığında bunu vaat etmiyordu... ...hani işte web bir denen dönemde... Hani ...yine böyle birileri... Hani ...webmasterlar ya da webden daha çok anlayanlar... ...site yapıyordu... ...biz onları okuyorduk... ...orada ulaşım kolaylığı vardı... İşte ne bileyim ben hatırlıyorum böyle metal ansiklopedisi vardı. Tek tek grupları falan okurdum böyle bir sürü hayatta bulamayacağım grup bilgileri falan. Ama hani ya da işte internet movie database başından beri hani baktığım bir yer. Ama onlar hep birileri yapıyor biz izliyorduk yani tüketiyorduk. Şimdi ama özellikle bu webiki ve neredeyse eş anlamlı kullanılıyor sosyal medya denen şeyle beraber. Hani ben eğer katkıda bulunmazsam orası var olamıyor bir bakıma. Böyle bir duruma geçildi ve bu büyük bir tabi işte demokratikleştirici yönü ya da başka yönleri hani bu büyük bir potansiyel ve hani, bu bakımdan yepyeni bir şey denebilir herhalde. Ama determinist yine olunmuyor işte dediğim gibi otomatikmen demokratikleşme gelmiyor. Hani şüphecilerin de baktığı gibi e, şey de olabiliyor yani hani gözetim toplumunun e, ya da e, bu gö gözetim e, teknolojilerinin de ...kullanabileceği bir şeye de dönüşebiliyor yeni medya ki bazı ülkelerde öyle. Hani mesela biz Rusya'dan çok bahsetmiyoruz. Hani bu mesela internet sansürü bağlamında İran ve e, Çin çok öne çıkıyor ama... ...Rusya'dan niye bahsetmiyoruz? Çünkü Rusya'da başından itibaren e, bu medyanın gücü anlaşıldı ve e, nasıl diyeyim Putin şeylerle iyi geçiniyor. Yani arkadaşları büyük web sitelerinin falan şeyleri ve hani anlatabiliyor muyum? Orada başka bir yerden var. Muhalif yok. Yani baştan satın alıyor falan gibi ve başka bir şey kuruluyor. Onun için öyle öyle size vereyim lafı yine. Şeyi düşündüm ama herhalde en azından Rusya örneğinde bir ciddi bir sermayedardan bahsediyoruz. Hı hı. Bu sermayedar acaba içeriği ne kadar yönlendirebilir sorusu. Ee, bir dert. Aslında son zamanlarda e, gördüğümüz kadarıyla çok büyük şirketler bunlar. Google için söyleyelim ya da Facebook için söyleyelim ya da e, blogger için. Bunların e, ciroları çok yüksek olmasına rağmen, çok büyük şirketler olmasına rağmen, tırnak içinde kap e, kapitalist müessesi olmasına rağmen e, içerik noktasında ciddi bir kontrol ya da bir patron kontrolü yok. Çünkü içeriği, kendileri bizzat içerik üreticisi değiller. Evet. E, işte tam bu noktada kullanıcının üretici olması durumu söz konusu ee, aslında bu yine de bir umut ortaya koymuyor mu diye düşünüyorum. ben yani. hani şöyle söyleyeyim hani bütün bu eleştirel yaklaşımlara rağmen zaten hani biliyorsun beni de son talede ben umut var mı bu medya Hı -hı. beni yeni medya çok heyecanlandırıyor ama hani onu böyle bir determinist olmayan ya da işte daha böyle hani çok yönlü olarak gözlemek istiyorum ee, şeyde de bir de mesela bu dediğin şey bunu holdingleşme mi diye Türkçeleştirmek lazım. Hani bu corporate, corporate hale gelmesi internetin. Aslında özellikle ilk dönem interneti e, üzerinden aktivizm yapanların ya da böyle ilk dönem internetçilerinin çok üzüldüğü bir durum. Yani böyle e, Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Bunlar hani çok bu duruma çok üzülüyorlar. Yani interneti de ele geçirdi holdingler falan diye. Ya ben açıkçası hani en ilk döneminde e, kullanıcı değildim o kadar. Hani e, ve hani böyle bir ee, bu kadar kötü görmüyorum olayı. Şundan dolayı yani internette hani size de yer olmaya devam ediyor. Yani o zaten size ihtiyaç duyuyor bir noktada sizin üretiminize. Ama her zaman bir web sitesi açabiliyorsunuz ve sesinizi duyurabiliyorsunuz en azından. Hani bir gazete çıkaramazsınız. Kolay değil ama. Web siteniz olur ve yani hani bu da tabii otomatikman bütün dünyaya ulaşacaksınız anlamına gelmez ama en azından teorik olarak siz lafınızı bütün dünyaya ilan edersiniz. O bakımdan hani bazı bakımlardan bu hani kapitalist büyük şirketlerin e e domine etmesi interneti e biraz üzücü gibi gözükse de en azından herkese hala yer var hani sıradan vatandaşları da. Bu bakımdan da hani yine böyle çok ütopik olmak istemiyorum ama hani genellikle haber masının bu hani alanın e, çökmesinde işte hani medya ya da olamamasında medyaya atfettiği bir durum var. Hani medyanın işte tekelleşmesi ya da oligopolleşmesi. Yani en azından şimdilik e, böyle bir durumu görmüyorum. Hani bağımsız vatandaşlar hani oradan seslerini duyurmaya devam edebiliyorlar ama bu pardon şeyin hmm. e, yeni medyanın işte internetin facebook'un hmm. twitter'ın vesairenin e, şöyle de bir tarafı var anladığım kadarıyla yani bu mevzuları çok şeyim ama Gökhan üzerinden e, takip edebildiğim kadarıyla senin üzerinde atayım <gülüyor> sen yanlışsın yani <gülüyor> e, bir de işte o az önce e, şey yaptığınız bir gözetim e, hmm. tarafı var anladığım kadarıyla geçenlerde facebook'ta galiba Birisi e, mi söylemiş neyse e, oradan okumuştum. İşte CIA'nin 50 yılda yapamadığını Facebook 5 yılda o bilgiyi, datayı topladı gibi bir laf okumuştum. Ne kadar doğrudur yanlıştır vesaire bilmiyorum ama. Doğrudur yani doğrudur ama. Yani, e, ama İşin bu yakası var aslında. Ama bizde mesela e, bu kadar zamanda belki ulaşamayacağımız işte bu telgraflara ulaştık diplomatların. Hani tabi tabii. Böyle bir çifte ve belki Karşılıklı. tersine giden bir süreç var. E, o da heyecanlı aslında böyle hani ne olacak bir tarafa doğru evrilmiyor sırf gibi geliyor hani onlar gözetim kuruyorsa büyükler otoriteler karşı hani o, o hamleler de yapılabiliyor gibi geliyor ama evet, hani bunu tabii. görmek lazım o, o, yani X. bu şey değil hani böyle tamamen özgür anonim e, e, kafana göre hareket ettiğin e, her şeyi söylediğin bir söyleyebileceğin bir ortam değil hani bazı yani ulus devlet var olmaya devam ediyor. Her şey rağmen bütün otoriteler hani yine etrafında hani bir yerde hani nerede olduğunu biliniyor hani hamlelerin tüketim alışkanlıkların biliniyor bunların hepsinin özellikle bil onların bilgilerini de sen giriyorsun evet evet Değil mi evet daha Hı -hı. gönüllü bu aslında ben bu tabi bana şeydi de hani çok daha eski hani, eski literatür oldu şimdi hani Foucault diyen hani bu birey hani biraz bireyin kendisi gönüllü olarak o evet, rıza, iki, rıza mekanizması, mekanizması hani ...yeni bir türü gibi o bakımdan yani evet e, ben bundan hoşlanıyorum zaten hani çoğu zaman bilgilerimi vermek zaten bana dokunmuyor diyor vatandaş. E, artık bu dokunması dokunmaması ayrı bir hani, hani yani tartışma konusu olabilir ama evet orada böyle hani aslında bu yaptığımız güzel bir hamle olabiliyor bazen şöyle hani bir Foucault'dan ya da ne bileyim duruma göre Gramsci belki daha uygun bu durumda evet. bahsetmek. Çünkü e, bu yeni medya çalışmaları biraz böyle çok e, hani eskiyi tam, ta, tamamen yepyeni bir literatür oluşuyor gibi. Ama e, önceki teorik arşiv aslında bazen çok iyi bir, çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Bazı çözümlemeler tekrar e, bu yeni medya üzerinden tekrar düşünülebilir. Yani beni o da çok heyecanlandırıyor. Yani gerçekten bazen hani, kitlenme noktalarında aa hani medya yeni medyayla bu açılabilir işte mesela Habermas'ın o. Üzüldüğü o medyanın işte artık hani demokratik bir ses olamaması durumu belki şimdi olabilecek gibi. Foucault'un yasalar çerçevesinde. E, önceki literatürden bahsedince şimdi Foucault'u da hatta değinince. Hı -hı. E, ama yine de her halükarda şöyle bir durum söz konusu oluyor. E, mesela Foucault örneğinde gözetim e, açısından çok e, şey yapılır atıf yapılır gözetimle ilgili yazı şeylerde makalelerde ve yazılarda ee, bir panoptikon ama yani bilindi oradaki e, anlamıyla bir panoptikondan herhalde bu kadar bahsedemeyiz çünkü oradaki panoptikonda bir öz e, oradaki öz e, gözetim aslında e, bu kadar buradaki gibi paylaşma ve gönüllülük gibi bir şekilde gerçekleşmiyor e, bir, yani bunu niye söyledim şöyle söyledim Tabii orada Eski, pasifsin sen evet orada bir e, evvelki literatürün ee, gerçekten bir e, bereketli bir şey sunuyor orada bir toprak sunuyor ama e, bizim yetiştireceğimiz buradaki tohum da biraz daha aslında bir bizim sulamamıza bağlı gibi bir, bunun üstüne yeni yeni e, tabii, tabii, evet. yorumlar yapılabilir hatta belki bu bunun karşısında durarak mesela panoptikonsa panoptikonun belki karşısında ona karşı argüman olarak burada yeniden bir e, yorumlama yapılabilir ama alan baya şey demek oluyor bu benim gözümden yani bayağı. Farklı yorumlara eskiye de atıf yaparak evvelki metinlere de atıf yaparak farklı yorumlara baya açık olması açısından yeni medya çalışmaları da o sebeple herhalde bu yüzden baya revaçta olsa gerek. Yani işte bu e, tabi e, mesela ilk dönem şeyleri yeni medya çalışmaları gözlemlediğim kadarıyla ki bu arada ben hani daha böyle medya çalışmalarından zamanla kaydım. Onun için hani literatürü bayağı. Takip etmeye çalışsam da hani kesin kaçırıyor durum daha var. Ama şu var hani ilk dönem daha böyle hani case study'ler, saha çalışmaları şeklinde yavaş yavaş böyle hani eski literatürle bağlantılar kurulmaya da çalışılıyor. Mesela bir bağlantı noktası ki beni baya heyecanlandırmıştı. Bu hani gift, he hediyeleşme meselesi Hı -hı. bu Marcel Mauss'tan ee, bir sonu açık kaynak hareketini incelerken düşünmeye başladı. Ya Hı -hı. bakın bu, bu açık kaynakçıların derdi ne? Hani belki burada bir tür hediye veriyorlar ama bu hediye ne, ne anlamlara gelir? Hani bir tür topluma hizmet gibi. Tabii. Ya da yani işte hediye ediyorsun ama mesela acaba o eski literatürdeki bazı hani analitik kategoriler ya da bulgular burada uygulanabilir mi diye kafa yoranları gördüm. Mesela o çok ilginçti. Bunun gibi muhtemelen hani başka alanlarda çıkacak ama biraz hala çok yüzeysel bir alan e, diye düşünüyorum. Yeni medya çalışmaları zaten çok yeni bir alan. Yani çok bakir o bakımdan ve böyle e, hani bence hani mesela kültürel incelemelerin ve de benim geldiğim daha çok hani antropolojinin bütün mirasının da gözden geçirilmesi lazım. Çok malzeme çıkacak oradan gibi. Bu arada bir de hani baştaki şeyde şunu ekleyeyim de bu yeni medya meselesinde bir de tabii mesela diğer tüm medyalar tekil denebilir. Hani bir mecra geliyor aklı hani sinemanın türleri olabilir ama sinema diye bir şey var. Bu yeni medyanın daha sınırları bitmiş değil. Hani demin dediğim o evrelerle ve şeylerle de alakalı olarak hani bizim yeni medya çok daha heterojen ve çoklu bir yapıdan bahsediyoruz. Hani belki bu dijital medya diyorsun, siber medya diyorsun. Hani o tanımlamalar da çoğu zaman yeterli değil ama yeni medyanın daha şemsiye bir şey olduğunu düşünmemiz lazım e, kavram. Diğer e, hani medyalara göre. Onun için mesela Wikipedia'da bambaşka bir üretim tarzı varken blogda başka bir şey oluyor. Hani ve de daha bilemediğimiz başka bir şeyler de çıkabilir gibi. Onu da beni not düşeyim tekrar buna geliriz. O da belki hani değerlendirmelerde bir ölçü olabilir çünkü. Evet giderek genişliyor ve diğer e, medya araçlarını da... ...medya araçları demek de şey oluyor garip oluyor ama... Hı hı. E, ...içini alarak büyüyor. Bir de o yani tarafı var. sinemayı, evet. televizyonu vesaireyi içini alarak genişletiyor evet, kendisini. Evet bu yakınsama pek de hoşuma gitmeyen bir kavram mı? ...convergence'ın hani... Artık yerleşti evet. Türkçe'ye o yani e, bu kadarı beklenmiyordu herhalde ben artık interneti hani medyaların anası diyorum hani ayrı bir medya olmaktan çıktı hepsini içine almaya başladı e, o bakımdan da bir de hani bir böyle var bir de mesela bazı internetle alakalı kavramlar eskimeye bile başladı hani 20 yıllık sürdü. mesela biz hala çok e-posta kullanıyoruz ama mesela üniversite öğrencileri artık çok kullanmıyor. Ciddi ciddi e, sosyal networkler üzerinden gönderiyorlar mesajlarını iyi de olmuyor. Çünkü orada mesela bir çatışma oluyor kuşak çatışması yani bazıların daha hiç internetten haberi yok. Hani daha başka kuşakların biz ama kendi içimizde böyle bir şey var. Yani e-posta azalıyor mesela tarih oluyor di diyenler var falan ve bu da ilginç kendi içinde böyle bir zamansallığı da var olayın. Aslında tam da bu noktada şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu teknolojiler belli bir hızla aşama kaydederken bunun gerçekten bir jenerasyonun değişeceği sürede gerçekleşmemesi. Yani 90'ların başından bugüne baktığımızda bu hızlı değişime ayak uyduramayan bir insan doğal değişim var. Çünkü insan ömrü itibariyle bu çok kısa bir süre bir yandan. Burada da aslında şu tam kuşak çatışmasının yaşanabileceği nokta ee, açısından şu şey terimine belki biraz e, değinebiliriz. Dijital yerlilerle e, işte e, onun tam Türkçesini bilmiyorum ama digital immigrants. Göçmen deniyor Göçmen çoğunlukla. Göçmen çok garime evet. gidiyor da o Bana yüzden evet, isim evet. gelmiyor. <gülüyor> ya şimdi giderek o da hani... Beni de e, kafam karışmaya başladı dijital yerli deyince işte bir şekilde dijitalin içine doğmuş işte bu internet kuşağı hani daha onun aşina olan yani on, doğal olan onun için hani bir kuşaktan bahsedeceğiz ama ya şimdi mesela blogger olayında bloggerlık olayında 30 yaş üstüleri daha iyi yapıyor bu işi. Ve aslında hani bu daha önceki bu hani medya çalışmanı hani o ismini tam telaffuz edemiyorum. Bod Bodrillard hani Bodri. bu mesela bu medya bombardımanı hani bahsettiği meseleyi düşünüyorum. Şimdi bu internetle bu daha da hani enformasyon yüklemesi, information overload. Asıl şimdi geldi. Hani onun Hı. anlattığından daha da feci bir şekilde. Ve bununla kim uğraşacak? Bunun, daha doğrusu bu inform, enformasyon yüklemesini kim uğraşacak? Ee, gerçekten e, şey yapabilir e, e, e, halle, halledebilir değil de karş mi? karşılayabilir karşılayabilir. Aslında onu biz daha iyi yapıyoruz. Çok ilginç bir şekilde. Yani hani orada işler iyice karışıyor. Yani bir mesela Facebook grubu üzerinden ders e, e, hani ders açıyorum Facebook grubuna. Öğrencilerin şikayeti e, ya hocam çok yazı var. Yetiştiremiyoruz. Hani kendi arkadaşlarının yazdıkları hani yorumları yetiştiremiyorlar. Yani ben bunu hani kötülemek için kesinlikle söylemiyorum. Orada bir mesela bizim belki hani kategorilerimiz hani zamanla geliştirdiğimiz zihinsel şeyler hani onu daha iyi kolay halletmemizi sağlıyor. Ve hani belki de hani ne bileyim işte orada biraz karışıklık var. Yani o evet bir bakımdan dijital yerli ve göçmen lafı bir şey ifade ediyor ama bir taraftan hani göçmen gibi gözükenler hani kuşaksı olarak daha yerli gibi davranabiliyorlar. E, ve belki birkaç tane daha e, kategori belirtmek gerekecek. Hani belki hani e, e, hala hiç e, 60-70 yaşındakilerin çok azı bu kadar internetle iç içe diyeceğim. O bile o bile mesela bu arada genelleme yapmak çok zor çünkü e, yani bazı Batı ülkelerinde mesela o yaş kuşağı çok iyi kullanıyor. Yani bir de emeklilik dönemi evde, sürekli. E, evde sürekli ve hani bizden daha iyi de bu işi kullanıyor olabilirler. Hatta sektörün öncüsü olabiliyorlar. Yani... Tabii. E, belli yeniliklerin ya da inovasyonların e, tabii, tabii. ortaya çıkarılmasında e, önce Japon zeka alabiliyorlar borsa hikayesini unutmayalım evden ev işi yapıyor bir taraftan borsada oynuyor yani peki bizim e, program süre borsamızda giderek düşüyor e, volkan e, teknik masadaki arkadaşımız volkan e, öbür taraftan canhıraş bir şekilde e, süremizin bittiğini bize işaret ediyor ee, bitmeyeceğini biliyorduk. Ee, ve bitmedi. Tefrikanın, Pehlivan Tefrikası'nın <gülüyor> ikinci e, şeyi için önümüzdeki hafta yeniden Erkan Hoca'yla e, görüşmek üzere. E, İncedenKültür.gmail.com e-mail e adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatmış olalım. Ben Mesut Varlık. Ben Gülkan Aslan. İyi haftalar.